Telefonumuzu şimdi alabiliriz. Alo. Alo iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evsel hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben hocamıza bir sorum olacaktı. Buyurun. Ben 2-3 birlikte çalıştığım bir Fransız arkadaşımın annesi öldü. Ve cenaze törenine katıldım kilisede. Hı hı. Farslı arkadaşlar onların yaptığını yapmayacağım sürece bir günah olmayacağını söylediler. Ama sonra çok rahatsız oldum. Hı. Acaba günah mı işledim mı işledim? ama biz sadece söylettik. Evet. Teşekkür ediyorum, İyi akşamlar. Teşekkür ederiz, hayırlı akşamlar diyoruz efendim. Bir Fransızın hı hı. cenaze törenine katıldık diyor kilisede. Ama biz onlara katılmadık, sadece izledik. Bir şey olmaz, sakınca yok. Hı. Yani oraya ibadet maksadarı girmiyorsunuz, izliyorsunuz. Söz gelin bir gazeteci gibi baktınız nasıl oluyor. Biz de orada bulunsak, siz de bulunabilirsiniz. Yani onların yaptığı işin doğruluğuna inanmaksızın. Hı hı. Orada bulunmakta bir sakınca yok. Sizi de onlardan zannedecekleri bir ortam olursa o biraz farklı. Yani bu bundan içerisinde bulunmuş. Bu insan Müslüman değil gayrimüslim havası vermek onların bulunduğu ortama intibak anlamına geleceğinden doğru olmaz. Ama siz bakmışsınız, sizin Müslüman olduğunuz e, çevreniz tarafından biliniyorsunuz oraya farklı bir niyette gitmemişsiniz. Sadece izlemek için bunda bir sakınca yoktur inşallah. Hmm. Peki taziye hocam? Taziye insani bir şeydir. Hmm. Allah rahmet eylesin dememek kaydıyla. Evet, Turgun'un evet, evet. E, Taziye insani bir şeydir, komşuluk görevidir. Yani insanlarımızın acısını, insanların acısını paylaşmak, dertleriyle dertlenmek. Müslüman olsun gayrimüslim olsun. Komşularımız özellikle, komşularımız da bunlar. Dünyevi her şeyimizde her sıkıntılarına ortak olmak... Beşeri münasebetlerimizde insanı tavırlar, insanı tavırlar sergilemek, sevgi, onları komşuluk anlamında, insani anlamda sevmek bizim e, dünya görüşümüzün temel esaslarından birisidir. Biz insanları e, Allah'ın kulu olarak severiz. İman edenlere farklı bir bakış açısı e, uygularız. Ama iman etmemiş olanları da sen bizden değilsin, Ötede dur deme hakkımız yok. Onlarla dinimizin koyduğu ölçüler, ölçüler paralelinde beşeri münasebetlerimizi yürütürüz. Ola ki Allah sizden onlara bir ışık sıçratır. Böyle bir ümidiniz olmasa bile madem ki komşunuzdur ona komşu gibi davranmak zorundasınız. Dolayısıyla sevinirse sevincini paylaşırsınız üzülürse üzüntüsünü paylaşırsınız. Darda kalırsa elinden tutarsınız. Tarlası sürülmemişse yardım edersiniz. Dükkanı açılmamışsa açarsınız. Dükkanı gitti size onun yerine. Bütün bunlar dünyevi münasebetler anlamında komşularımızdan Müslüman gayrimüslim ayrımı yapma durumunda değiliz. Evet.